Amma ba'du inna al-khayra al-hadisi kitabullah wa <gülüyor> khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'd Azana <gülüyor> ve <gülüyor> wa iyyakum minan nar <gülüyor> Allahu azza ve celle bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin bizlere değerli kardeşlerim bizlere kendisi için yan yana geldiğimiz bu ortamı cennetini kazanmaya vesile kılsın. Evet değerli kardeşlerim bu sohbetimde inşallah sizlerle <gülüyor> Aleykümselam Kur'an-ı Kerim'in ümmet üzerindeki hakkından bahsetmeye çalışacağım. Kur'an'ın Ümmet üzerindeki hakkı diğer bir ifadeyle, değerli kardeşlerim, ümmetin kitaplarına karşı sorumluluklarından, gücüm nispetinde bahsetmeye çalışacağım. Birçok meselede olduğu gibi, kitaba iman konusunda da insanlar arasında çok cahilce, kısırca anlayışlar vardır. Nasıl? Hepinizin de hemen hemen şahit olduğu gibi bu kitap Allah'tan inen bir kitaptır. Adı Kur'an'dır. Onu üç sefer öpeceksin. Alnına koyacaksın ve kendinden yüksek bir yere asacaksın. Abdestin yoksa ona sakın el sürmeyeceksin. Ayak uzatmayacaksın. Şudur budur. Yani kitaplarına iman hususunda, kitaplarının mukaddesatını, kutsiyetini güya ispat için Kur'an'ın ve sünnetin tarif etmediği bu şekildeki batıl uyduruk şeylerle ne yaparlar? Kur'an'a karşı sorumluluklarını güya yerine getirdiklerini zannederler. Halbuki altını çiziyoruz. Kur'an'ın kutsiyetini, ona karşı sorumluluğumuzu veya onun bizim üzerimizdeki hakkını ancak ve ancak yine Kur'an ve sünnet belirleyecektir. Bizim kafamıza göre ona kutsiyet tanımamız, onun üzerimizdeki hakkı şudur veya bizim onun üzerindeki hakkımız şudur diyebilmemiz asla ve asla delilsiz, geçersiz olur. Her neyse, biz şimdi herkesin anlayabileceği bir bapta, tarzda diyelim diğer bir ifadeyle bu ümmetin kitaplarına karşı sorumlulukları, inancı nasıl olmalıdır? Bunlardan bahsetmeye çalışalım. Madem ki yan yana geldik kardeşlerim. Birincisi kafamıza yazıyoruz. Kalemi defteri olanlar en azından başlık olarak da yazabilirler. Kur'an'ın değerli kardeşlerim, bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğuna iman etmemizdir. Kafamıza bunu yazıyoruz. Bir, neymiş? Bu kitap her şeyden önce bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah'tan indirilen bir kitaptır. Bu kainatın yaratıcısı olan Allah'tan indirilen bir kitaptır. Öncelikle bir Müslümanın böyle bir inanca sahip olması lazım. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, Hamim, bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şimdi bir kitabın Allah tarafından indirildiğine inancımızın olması ayrı bir şey ona değerimiz, ona vereceğimiz değerimiz ayrı bir şey olur. Veya şu kitap falanın yazdığı filanın yazdığı bir kitaptır dediğinde o kitaba karşı bizim vereceğimiz değer farklı bir şey olur. Öyle mi? Onun için her şeyden önce bu Kur'an Allah tarafından inmiştir. O Allah ki bütün noksanlıklardan münezzeh olan, bu kainatın sahibi olan, Kitap ondan bize inmedir. İkinci bir ayet dikkat edin. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? O Allah'tan başkası tarafından eğer inmiş olsaydı içerisinde birbirine muhalif şeyler olurdu. Burada altını çizeceğimiz yer yine kardeşler. Kitap Allah tarafından indirilmiştir. Bunlar belki bilinen şeylerdir ama tekrarında fayda var çünkü dersin konusu Kur'an'a karşı sorumluluklarımız, Kur'an'a karşı inancımız nasıl olmalıdır? Dersimizin başlığı bu olduğundan dolayı bunlar belki birinci sınıf sorusu da olsa bunları zikretmekte fayda vardır. Birincisi kafamıza yazdık. Elimizdeki bu kitap var ya, alemlerin Rabbi Allah'tan inme bir kitaptır. O alemlerin Rabbi ki bütün noksanlıklardan münezzehtir. Geçmişi, geleceği bilen öyle mi? Yani öyle bir kitap indirmiştir ki bizim geleceğimize de cevap verecek bir kitaptır. Ders başlayınca mı telefonlarını çalmaya başladı? Arkadaşlar kapatın telefonlarınızı. İki, değerli arkadaşlarım, bu kitabın ihtilaf ve tezat şeyler içermekten, din adına içerisinde noksan bırakılan bir şey olmadığına inancımız olması lazım. İkincisi bu. Basiretli bir Müslümanın, değerli kardeşlerim, kitabına karşı sorumluluklarından bir tanesi de, inancından bir tanesi de ne olmalıymış? Bu kitabın ihtilaf ve tezat şeyleri içermekten uzak, noksanlıktan uzak, din adına içerisinde ihmal edilen bir şeylerin varlığından uzak bir kitaptır. Bu da bizim kitapla alakalı bilmemiz gereken bir şeydir. Din adına bunun içerisinde en azından ana hatlarıyla, temel hatlarıyla hiçbir şey noksan bırakılmamıştır. Bunun içerisinde birbirine tezat bir şey yoktur. Yani okursunuz bir ayet, farklı bir ayet daha okursunuz. Sanki birbirine zıtmış gibi görünür. Allah sana bunu önceden haber veriyor. Bunun içerisinde birbirine zıt bir şey yoktur. Sen zıt anlıyorsun. Onun için bu kitap öyle bir kitap ki birbirine zıt, birbirine muhalif içerisinde bir şey yoktur. Bunu kitabımız hakkında bir temel inanç olarak ne yapıyoruz? Kafamıza yazıyoruz kardeşler. Allahu azze ve celle bakınız ne buyuruyor? Efele yetedebberunel <gülüyor> Kur'an ve lev kana min indi gayril lahi laوجدun fi ihtilafen Aleyküm selam. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Hiç tedebbür etmiyorlar mı? Üzerinde ısrarla durmuyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından inmiş olsaydı onun içerisinde birbirine muhalif şeyler olurdu. Allah burada o Allah'tan inme bir kitaptır ve içerisinde birbirine muhalif bir şey yoktur diyor. Asla yoktur. Ayet Nisa suresi 82 kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise buyuruyor ki Kur'an bir kısmı diğer bir kısmını yalanlamak için indirilmemiştir. Bunlar hep aklımızda bulunacaktır. Bir yerlerde sohbet ederken biriniz bir ayet getirir, diğeri bir ayet getirerek peki böyle bir ayet var ne yapacağız? Sanki Kur'an'da birbirine zıt şeyler varmış gibi iki tarafta ayet getirerek ne yapıyor? Birbiriyle cederleşiyor. Bu aslında asla ve asla doğru olan bir şeydir. Çünkü Kur'an'da birbirine zıt bir şey yoktur. O ayet farklı bir şey anlıyor, anlatıyor, diğer o ayet daha farklı bir şey anlatıyor. Ki bunun zaten ispatını delillerini az sonra yine vermeye çalışacağız. Ama biz kafamıza yazıyoruz kardeşim. Bu Kur'an'ın içerisinde birbirine zıt muhalif asla bir şey yoktur. Bu da bizim kitapla alakalı kafamıza yazacağımız inancımız olmalıdır değerli kardeşlerim. Üçüncüsü, bu kitap var ya, bu kitap yani Kur'an kıyamete kadar korunacak olan bir kitaptır. Yani şimdiye kadar korunmuş ve bundan sonra kıyamete kadar da korunacak bir kitaptır. Bu da bizim kitabımızla alakalı hafamıza yazacağımız mükemmel bir inanç olmalıdır. Korunmuştur ve kıyamete kadar da korunacaktır. Kim söylüyor? Allah söylüyor. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun. Bu zikri biz indirdik. Bunun muhafaza edecek olan da bizizdir. Burada her ne kadar Kur'an geçmese de Zikir umumen Kur'an'ı sünneti içerisine alan bir ifadedir. Allah indirdiğine zikir ismini verdiği için Kur'an da indirdiğidir, sünnet de indirdiğidir. Ama dersimizin konusu, kitabımızla alakalı bir konu olduğundan dolayı burada Kur'an'ın korunacağına dair Allah'ın bir teminatı vardır değerli kardeşlerim. Ayeti hatırlarsınız. Hicr suresi 9. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size iki şey bıraktım sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Ve len yetafarraka hatta yerida al-havz. Bu bizim için çok önemli, yani dersle alakalı, bizim için çok önemli bir ifade. Ve len yetafarraka hatta yerida al-havz. Bu iki şey var ya yarın havzın başında yanıma gelinceye kadar birbirinden asla ayrılmayacaklardır. Çok önemli bir ifade. Ayet ve bu hadis yan yana getirildiği zaman bab başlığı olarak bu kitap kıyamete kadar korunacaktır değerli kardeşlerim. Onun içindir ki Allahu Azze ve Celle ihtilaf anında ne yapıyor? فَرُضُّهُ ilallahi ve Rasul diyor sürekli. Yani korumadığı bir şeye bizi havale etmez değerli kardeşlerim. Din adına bir şeyle ihtilafa düşerseniz, فَرُضُّهُ ilallahi ve Rasul. o ihtilaf ettiğiniz meselenizi Allah'a ve Resulüne götürün. Ve bütün immetin ittifakıyla Allah'a götüründen kasıt kitabına, Resulüne götüründen kasıt sünnetinedir değerli kardeşlerim. Ve burada güzel bir istimbat, yerinde bir istimbattır. İlim ehlinin dediği gibi Allah muhafaza etmeyeceği bir şeye insanları havale etmez. Bu bizim için bile normal bir şey değildir. Hayatta olmayan birisine birbirimizi gönderebilir miyiz? bir emanetimiz vardı. Git ondan al. Denilebilir mi? Git ona şu meseleyi sor. Denilebilir mi? Denilmez adam. Hayatta yok çünkü. Bu kendi yaşantımızda bile normal olan bir şey değildir. Allahu Azze ve Celle, kıyamete kadar bunu koruyor, koruyacak. Onun için ihtilaf anında da oraya gitmemizi söylüyor kardeşlerim. Öyleyse üçüncü olarak kafamıza neyi yazdık? Bize indirilen kitap. Adı Kur'an olan bu kitabımız kıyamete kadar korunacaktır. Onun önünden ardından hiçbir zaman batıl yaklaşamayacaktır. Bunu da kafamıza güzel yazıyoruz. Değerli kardeşlerim, Kur'an'a karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi de onu tilavet ederek gücümüz yettiği kadar ezberlemek, başkalarına öğretmek ve gereğiyle de amel etmektir. Kur'an'ın üzerimizdeki haklarından bir tanesi. Biraz öncekiler bana böyle inanın. Dersin başında dedik ya, ona karşı sorumluluklarımız, inancımız onun üzerimizdeki hakkı böyle bir ifade kullandık. Benim hakkımdaki inancınız böyle olacak dediği gibi dördüncü olarak da onun üzerimizdeki haklarından bir tanesi beni tilavet edin, ezberleyin başkalarına öğretin ve öğrendiğinizi tatbikat, amel edin Allah'ın kitabını okuyanlar namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler bab başlığı olarak ne dedik? tilavet edeceğiz ezberleyeceğiz, amel edeceğiz Allah'ın kitabını okuyanlar Ardından bakınız namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarar etmeyecek bir ticareti umabilirler. Allah yolunda yapacağınız her harcama mutlaka size bir şeyler kazandıracaktır. Bu asla sizi şeytan zarar ediyorsunuz, malınız mülkünüz eksiliyor dese bile bu sizin asla zararınız değildir, karınız olacaktır değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okuyun ve onunla amel edin, onu sakın geçim kaynağı yapmayın diyor. Kur'an'ı okuyun, onunla amel edin ve onu geçim kaynağı yapmayın. Ve yine hatırlayacağınız gibi Bukhari'de kardeşlerim, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir diyor. Bu ve emsali delillerde de bize anlatılan kardeşler Kur'an'ın üzerimizdeki Haklarından bir tanesi deneymiş, Onu gücümüz nisbetinde ezberlemek. Çünkü beş vakit namazımızda Kur'an okuma mecburiyetindeyiz. Öyle mi? Gücümüz nisbetinde ezberlemek, onu başkalarına öğretmek o da üzerimizdeki hakkıdır. Bakınız. Biliyorsak başkalarına bunu öğreteceğiz. İlmimizin sadakasıdır bu. İlmimizin sadakasıdır. Başkalarına öğreteceğiz. Öğrendiğimizde de amel edeceğiz. İşte burada üç tane delil zikrettik kardeşlerim. Dördüncü olarak, beşinci olarak kardeşlerim, Kur'an'ın üzerimizdeki haklarından bir tanesi, beni tefekkür ve tedebbür et. Bunlar hep üzerimizdeki haklarıdır bakınız. Kur'an'ı hızlı hızlı okuyoruz, yapraklarını çevirmek için veya bir takım cahil insanların yaptığı gibi aman hatim edelim diye anlamıyoruz. Şiir gibi okuyup okuyup geçiyoruz. Hayır, İslam öyle demiyor, Allah öyle demiyor. Kur'an öyle demiyor kardeşlerim. Üzerimizdeki haklarından bir tanesi de az önce bir ayet okuduk. Efe la yetedebberunel Kur'an O Kur'an'ı hiç tedebbür etmiyorlar mı? Altını çiziyoruz. Kur'an tedebbür edilmelidir. Tedebbür neyi biliyor musunuz? Tedebbür tefekkürden biraz daha geniştir. Düşünerek ne demek istiyor? Bunu başka anlatan karineleri nelerdir? Buradaki Allah'ın muradı nedir? Kafa yorarak Allah'ın ayetlerinin üzerinde durmamızı, kitabın üzerinde durmamızı istiyor kardeşler. Onun için elinize aldığınız zaman kitabınızı, Kur'an-ı Kerim'i hızlı hızlı 10 sayfa okudum demek için değil, hatim etmek için değil, ben şu kadar sayfa günde okuyorum desinler diye değil, bir sayfa okuyun, Yarım sayfa okuyun kardeşler Arapçasıyla Mealiyle ne diyor? Öyle mi? Ne anlatıyor? Burada kasıt ney? Bu ayeti nasıl anlamaz Nasıl tatbik etmemiz gerekir? Tedebbürün anlamı budur kardeşler Üzerimizdeki hak Onun içindir ki sahabe anlatıyor Diyor ki biz Kur'an-ı Kerim'den 10 tane ayet ezberler Ondan sonra başka onun içeriğiyle alakalı şeyleri öğrenir, ondan sonra başka on ayete geçerdik diyor. Bu ne demek? On tane ayet okuyorlar, ezberliyorlar. Onun içeriğiyle alakalı malumat nedir? O on ayeti cellede kastedilen Allah'ın muradı nedir? Bizden ne istiyor? Bunu iyice öğrenip ondan sonra diğer on ayete geçiyorlar. Öyleyse bizim de değerli kardeşlerim, unutmayınız ki kitabımızın üzerimizdeki haklarından bir tanesi onu. Tedebbür ile okumamızdır, tefekkür ile okumamızdır kardeşler. Bir ayet okuyun, iki ayet okuyun ama anlayarak okuyun. Anlayamadığınız yüz ayet okumanız, anlayarak on tane ayet okumanızın yanında hiç kalır. On tanesi daha, on tanesi daha hayırlıdır kardeşler. Yine bakınız başka bir ayeti ile şüphesiz bunda tefekkür eden bir toplum için ayetler vardır, ibretler vardır. Bakınız, tefekkür ederseniz, tedebbür ederseniz ibret alırsınız. Yoksa alamazsınız. Allahu azze ve celle kerim kitabında bir bakıyorsunuz ki bir yerde Allah diyor iki efendili bir köleden bahsediyor. Şimdi bunun üzerinde durmazsanız anlayamazsınız. Ne demek iki efendili bir köle? Allah burada neyi anlatmak istiyor? Bunun üzerinde güzelce durmamız lazım. Yani iki efendili bir köle hangi efendisine itaat edeceği hususunda çelişkiye düşer. Biri ader, biri bederse zorlanır. Öyle mi? Zorluk çeker. Çok ağır olur iki efendili bir kölenin durumu. Hangisinin ihtiyacına koşacağını bilemez. Şaşırır kalır. Onun için benden başka ilahlar edinmeyin. Tek ilah edinin. Yani tek efendili köle rahattır. Sadece onun isteklerine uygun hareket eder. Öyle mi? Şaşırmaz. Burada ne yapıyor? Allah'u azze ve celle böyle bir misalle seni tefekküre, tedebüre zorluyor. Sen de bunu ne yapacaksın? Tefekkür edeceksin. Burada ne anlatmak istiyor Rabbimiz? Değerli arkadaşlarım 6- Helallerini helal, haramlarını haram kabul etmek zorundayız. Kitabımızın üzerimizdeki haklarından bir tanesi de buymuş. Neymiş? Helallerini helal, haramlarını da haram kabul edeceğiz. Nahıl suresi 116 Dillerinizi yalan yere nitelendirmesinden dolayı şu helaldir, şu haramdır sakın demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Bunun da üzerinde duracaksınız. Hani az önce dedik ya ayetleri okuyup geçmeyeceksiniz. Tefekkür edin. Dillerinizi yalan yere nitelendirmesinden dolayı şu helal şu haramdır demeyin. Yani helal ve haram hususunda dikkatli olun. Önünüze gelen şeye haram, önünüze gelene helal kafanıza göre böyle bir şeye kalkışmayın. Allah'a iftira etmiş olursunuz Allah'a karşı yalan söylemiş olursunuz onun için Kur'an'ın helalini helal Kur'an'ın yönlendirmesiyle haram dediğini haram kabul etmek zorundasınız bazılarının yaptığı gibi e o zaman hocam Kur'an'ın helal dediğini helal haram dediğini haram kabul edelim sünnette böyle bir şey kabul etmememiz anlamına mı gelir Kur'an seni yönlendiriyor Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla. İşte Kur'an'ı bu şekilde okuyacaksın. Allah'ın haram kıldığını ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla mukatele edin. <gülüyor> bu ne demekmiş? Allah da haram kılar, Resulü de haram kılar demektir. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla. Allah'ın Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlarla Haram sayılmayanlarla demiyor. Ayrı ayrı bak söylüyor. Allah ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlarla savaş. Yani Kur'an bu anlamda tefekkür edilerek, tedbür edilerek, işte tedbbürü dedik ya, karineleriyle ne istiyor bizden, ne anlatmak istiyor? Böyle okursanız sünnet inkarına asla yer vermeyeceksinizdir. Kur'an sizi mükemmel bir şekilde yönlendirecektir. Yani birbirinden kopuk bir şekilde Kur'an ayetlerini de ele almayacaksınız. Tedebbür budur. Okuduğunuz ayetin mantukunu anlarsınız. Belki bir mefhum yüklemiştir başka bir ayetle veya bir hadisle. Onun için sana böyle Kur'an'ı oku diyor. Helal ve haram konusunda da kardeşlerim, eğer Kur'an haram demişse zaman, zemin gözetleyerek kafana göre şu haram, şu helal diyemezsin. Domuzu haram kıldıysa bu haramdır. Adam diyor ki Arabistan'da sıcak olduğundan dolayı sıcakta da kaşıntı veya şu hastalıklardan dolayı Allah domuzu onun için haram kılmıştır. Bu ne demek? Sibirya'da yenilebilir demek istiyor adam. Yani soğuk memleketlerde yenilebilir. Sanki Allah bu kitabının Sibirya'ya ulaşmayacağını, ulaşacağını bilmiyor. Daha soğuk beldelere ulaşacağını bilmiyor. Başta dedik ezeli ve ebedi ilmi olan Allah indirmiştir bu kitabı. Yani bu kitap öyle bir zat tarafından indirilmiş ki o geçmişi geleceği bilendir. Eğer böyle bir inancımız olursa bu tür şeylere kafamızda yer vermeyiz. Allah bilmiyor muydu? Falan yerde filan yerde de sıcak var, soğuk var onun için buna bir istisnadeden getirmedi. istisna getirmediyse Allah unuttu demek değildir kardeşler. Onun için Allahu azze ve celle haram kıldıysa bitmiştir. Ve sana nerede müsaade ettiğini de söylüyor. Acından öleceğin zaman sana ye diyor. Yani dağ başında kaldın, öyle mi? Acından öleceksin. Ölmemen için sana müsaade ediyor. İhtiyaç anında beyanı Pardon, zaruretin hükmü iradeye bağlı olanın hilafınadır. Kuralı gereğince de, ki zaten bu kurallar bu tip ayetlerden yola çıkılarak koyulmuştur ortaya, zaruret söz konusudur. Yiyebilirsin diyor. Bu ne demektir? Tedebbürle eğer Kur'an'ı anlayacak isek bunu biraz daha genişletiyorsun. Diyorsun ki, Allah eğer bir şeyi haram kıldıysa, yemeyin dediyse Ölecek bir duruma geldiğinizde haram kıldığı şeyden yiyebilirsiniz demektir. İlla domuz değil. Köpek de yiyebilirsiniz. Bunun adı da kıyas değildir. Hüküm illet üzere döner. Önemli olan illeti anlamak. Burada illet bellidir. Allah bunu haram kılmıştır. Haram olan bir şeydir. Olan bir şeydir. Ama öleceksiniz, ölmeye yakın bir durumdasınız, sana müsaade ediyor. Bu eşek de olabilir, ehli eşek, köpek de olabilir, Allah'ın haram kıldığı diğer şeyler de olabilir. İşte Kur'an ayetlerini tedebbür ile, tefekkür ile okumak, anlamak budur. Ana ve babanıza öf demeyin. Bu ayeti tedebbür ile, tefekkür ile okursanız, yani anne ve babaya karşı en küçücük bir sertlik olan, Öf bile demeyin. Hasittir lan din anlamına gelmez bu. Hadi lan defol çık kapıya. De anlamına gelmez bu. E Kur'an'da diyor. Öf demeyin. Hadi lan çık kapıya. Din denilebilir diyen sapıklar var biliyor musunuz? Yani seninle cedelleşmek için bunu söyleyenler var. Yani değerli arkadaşlarım burada, burada bize neyi anlatıyor? Tefekkür ve tedebbür ile okuduğunuzda Allah orada anne ve babaya karşı en küçücük bile öf bile demeyin. Yani bunu sana yasak kıldıysa öbürlerini dünden yasak kıldı demektir kardeşim. Tedebbür ile tefekkür ile okumak budur kardeşler. Evet, altıncı olarak say helal sayacağız. Haramını haram sayacağız kardeşler. Bu Kur'an'da geçiyor denildiği zaman bitmiştir. Emirlerine uyacaksınız. Yasaklarından kaçınacaksınız. Yani üzerimizdeki haklarından bir tanesi de, değerli kardeşlerim, kitabımıza karşı sorumlu olduğumuz bir husus, kitabın emirlerine uymak mecburiyetinde, nehyettiği şeylerden de kaçınmak zorundayız. İman edenler, Rablerinden gelen hakka uymuşlardır. Biz bu kitabın hakkı, haktan geldiğine iman ediyoruz. Allah'tan geldiğine im iman ediyoruz. Gelen hakka uyma mecburiyetindeyiz. İkinci bir ayeti celile eğer siz yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere sokarız. <gülüyor> yani burada yasakladığı günahlardan uzak duracağız. Emrettiği şeyleri yapacağız kardeşler. Kim Allah'ın yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için iyi olan bir şeydir. Bu da başka bir ayet. Yine başka bir ayet kardeşlerim. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın hudududur. Sakın bunları çiğnemeyin. Kim Allah'ın sınırlarını çiğlerse işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Allah'u azze ve celle anlatır anlatır. Ardından da işte bunlar Allah'ın hududu, Allah'ın çizdiği sınırlardır. Sakın bu sınırı aşmayın. Kim Allah'ın çizdiği sınırı aşarsa işte onlar zalimlerin tek, ta kendileridirler. Artık açtığı o sınıra göre zalim konumuna girer. Ya şirk babında bir zalim olur. Çünkü şirk de bir zulümdür kardeşlerim. Ya da diğer konulardaki zalimlik olabilir. 8. Beyler üşüyor musunuz yoksa? İyi mi yani? Soğuk değil değil mi? 7. Dedik emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak. Sekiz kardeşlerim, sekiz, misal ve geçmiş ümmetlerle ilgili kıssalarından ibret almak. Okuyup geçmeyeceksiniz. Tefekkür ve tedebbürü asla unutmuyorsunuz. Allah niye misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de? Neden geçmiş ümmetlerin kıssalarından bahsediyor? Bu boşuna değildir. İlla amel et anlamında değil. İbret alman açısından. Ne diyor Rabbimiz? Bu misalleri düşünenler için size sunuyoruz. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara sunuyoruz diğer bir ifadeyle. Demek ki bu misaller üzerinde düşünülsün diye veriliyor. Öyle mi? Kur'an'daki zikri geçen misallerin üzerinde duracaksınız. Düşüneceksiniz. Bu kıssayı onlara anlat. Belki onlar tefekkür ederler. Bakınız Kur'an'da geçen bir kıssa anlat onlara. Üzerinde tefekkür etsinler. Allah bu kıssayı neden anlatıyor bize? Ne demek istiyor burada? Oku bir terazi sahtekarlığından dolayı helak olan ümmetleri oku. Öyle mi? Bir livatadan dolayı helak olan ümmeti oku. Bunların üzerinde dur. Ondan sonra kendine yönel bir bak Allah bize karşı merhamet. Sabırlı davranıyor. Bir ter terazi sahtekarlığından ümmet batıp gidiyor. Livatadan ümmet batıp gidiyor. Öyle mi? Bunların üzerinde duracaksın. Andolsun onların yani Resullerin kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Üzerinde düşün bak. Demek ki Kur'an akıl sahiplerine inmiş. Akıl balik olanlar içindir Kur'an. Aklı olmayan, deli olanların sorumlu olduğu bir kitap değil. Düşün biraz daha bakın. Ne diyor? Ayetlerini düşünsünler diye. Demek ki ayetler düşünenler için indirilmiş bir kitaptır. Ölüler için indirilmiş olur mu? Ölüler düşünebilir mi bunu? İşte genişlet bunu bak. Bununla alakalı ayetleri çoğaltabiliriz. Yani misallerden, kıssalardan bir şeyler çıkarman lazım kendin için. Kur'an'ı böyle okuyacaksın. Bu da senin üzerinde hakkıdır kitabının. Muhkem ayetleriyle amel etmek, müteşabihlerine de olduğu gibi inanmandır üzerindeki haklarından bir tanesi. Muhkem olan ayetlerimle amel et, müteşabih olanlarıma ise öylece iman ettik de. Üzerindeki haklarından bir tanesi de budur diyor. Teşabihlerle uğraşma. Kalbin eğrilir. Sorumlu olduğun muhkem ayetlerdir. Müminler savaş hakkında keşke bir sure indirilseydi ya dediler. Fakat muhkem yani hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık bulunan münafıkların sana ölümden bayılıp düşen kimsenin baktığı gibi bakmaya başladılar diyor. Muhammed Suresi. Burada altını çizeceğimiz yer, müminler, onların içerisindeki bir takım kişiler, keşke bir sure indirilseydi de, savaş hakkında, fakat muhkem, yani hükmü açık olan bir sure indirildiğinde, ve ondan da savaştan bahsedilince, bu toplumun içerisindeki münafıkların ölüm korkusundan dolayı baygın baygın sana baktıklarını görürsün. Başlıkla alakalı olan kısım, muhkemlerimle amel et diyor. Hüküm açık olan senden istenen şeylerle amel et diyor. Kitabı sana indiren odur. Onun bazı ayetleri muhkem ki bunlar kitabın anasıdır, diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkartmak için ve kendilerine göre tevil etmek için onun müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde yüksek payeye erişenler ise ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Burada sana değerli arkadaşım az önce başlıkta zikrettiğimiz gibi burada senin kitabın sana diyor ki ben iki kısmım. Birinci kısım Muhkemler İkinci kısım ise Müteşabih olanlar diyor Muhkem olanlar kitabın anasıdır Kendisiyle amel edeceğiniz Sorumlu olduğunuz Verdiği emirler Direktifinde hareket edeceğiniz Hükümlerdir Ayetlerdir Diğer kısmı ise müteşabihlerdir diyor. Ve üzerinde ciddi anlamda Tefekkür ederek tedavir ederek okursanız Ne diyor Halplerinde eğrilik olanlar, müteşabihlerin teviliyle uğraşırlar. Bak şimdi, adam hadislere varmadan bunun üzerinde diyor ki, ilimde derinleşenler, onun tevilini bilirler. Halbuki bu ayet eğer tefekkür ile, tedebbür ile okunsa, böyle bir şey zırvalamaz zarar edersiniz. Ayetin üzerinde, Tedebbür ve tefekkür ile bir kafa yorma yok kardeşler. Şimdi öncelikle Allah burada müteşabihlerle uğraşanların kalplerinde eğrilik olduğunu söylüyor. İlimde derinleşenler nasıl bunun tevilini bilebilirler? İlimde derinleşenlerin kalplerinde eğrilik mi var? Halbuki Allah orada müteşabihlerle uğraşanların kalplerinde eğrilik olduğunu söylüyor. İlimde derinleşenlerin sözü Hepsi Allah katındadır. Öylece iman ettik demektir. Hatta orada onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. Hani ispat ve nefi kuralı vardı. Burada nasıl uygulayacağız kardeşler? Onun tevilini Allah'tan başkası kimse Allah'tan başka kimse bilmez. Yani burada Allahu Azze ve Celle kendisi için bir şey ispat etti. Dedi ki onun tevilini ben bilirim sadece. Sen kalkıp Allah'ın yanına bu konuda bir ortak edinme, arama. Bulamazsın. Çünkü Allah kendisi için bir şeyi ispat etti mi kullarından bunu nef eder. Bu konuda yine bir kural vardır. Delailul istikra dediğimiz yani Allah kendisi için bir şeyi ispat etti mi kullarından bunu ortak kılmaz artık. Bu da delailul istikra kuralıdır. Allah kendisi için bir şeyi ispat etti mi? Kullarından buna bir ortak tanımaz artık. Yani burada diyor ki onun tevilini benden başka kimse bilmez. Kalkıp akabinde aynı ayetin içerisinde ilimde derinleşenler de benim gibi bilirler tevilini demez Allah. Haşa. Ayetleri tedebbür ve tefekkür ile okursanız anlarsınız. Kafa yorarsınız, anlarsınız. Anlarız yani. Kadınlar sizin tarlalarınızdır. Tarlalarınıza dilediğiniz gibi gelebilirsiniz diyor. Şimdi eğer bu ayeti tedebbür, tefekkür ile okumazsanız hemen okur geçerseniz heva ve arzularınıza uygun olarak bir takım insanların yaptığı gibi kadını her tarafından kullanırsınız. İlişki anında. Allah öyle diyor. Tarla diyor. Ama lekum ekilen ve biçilen yer. Azıcık tedebbür edeceksin. Kadınlar sizin tarlalarını... Neden orada tarla diyor? Kadınlar sizin kullanacağınız aletlerinizi dilediğiniz şekilde kullanın demiyor. Tarlalarınızdır. Burada tarla ifadesini kullanıyor. Neden tarla? lekum ekilip biçilen. Öyle mi? Öyleyse ekilip biçilen yerden olmalıdır ilişki. Ayetlerin içerisinde kafa yordun mu her şeyi izah ediyor icabında. Ben misal veriyorum. Çoğaltabiliriz bu misalleri. Tedebbür ve tefekkür ile okunduğu sürece kapalı kalan bir şey kalmaz kardeşlerim. İşte bu muhkem ve muteşabih hususunda da bu ayet yeterlidir tek başına. Ama olur ya ki anlayamazlar diye Rabbimiz merhametinden daha daha genişletiyor Aynı ayetin tefsiriyle alakalı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki bu ayeti okuyor. Hatırlarsanız Ali İmran 7. Bu ayeti okuyor. Ardında da diyor ki ey Aişe eğer siz Kur'an'ın müteşabihleriyle uğraşan birilerini gördüğünüz zaman bilin ki Allah'ın Kur'an'da kalplerinde eğrilik olanlar diye tarif ettiği kimseler onlardır. İşte onlardan uzak durun diyor. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez diyor. Yani Buhari'deki bu hadisle de kardeşler ne yapıyor? Bunun izahını yapıyor. Öyleyse biz de diyoruz ki Kur'an'ın üzerimizdeki haklarından bir tanesi de onun müteşabihleriyle uğraşmayacağız. Onun müteşabihlerinin tevilini yani yorumunu Allah'a havale edeceğiz muhkemleriyle uğraşacağız. Tevilinin sadece Allah tarafından bilindiğine inanacağız. Kur'an'ın üzerimizdeki haklarından bir tanesi de budur. Riayet etmezseniz hakkını hakkını alır. Çünkü Kur'an'ı da orada konuşturacak Allah. Şefaatçi olacak. Şikayetçi de olabilir bakınız. Şefaatçi olacağına inanıyoruz öyle mi? Şikayetçi olacağına da inanın bakınız. Onun müteşabihleriyle uğraşmayacaksınız. Müteşabihleri hususunda bile gayet açık ve net bir şekilde sana bir izah verilmiştir. Onlarla uğraşma. Halplerinde eğrilik olanlar onlarla uğraşır. Rabbimizin katındandır. Böylece iman ettik de. Yasin veya Tasin Mim. Ne bunun anlamı? Adam almış eline kalemi, döşenmiş adam kitap yazıyor. Elif, La, Mim demiş İstanbul'daki efendime söyleyeyim. Mahmud efendi dedikleri ruhul furkan diye bir tefsiri var. Açınız, açınız bakınız. Elif, la, mim demiş, döşenmiş. Yaz babam yaz, yaz babam yaz. Allah bize haber veriyor. Allah'a hamdolsun. Kalplerinde eğrilik olan insanlar bunlar. Bunların kalpleri doğru olsa böyle bir şeye kalkışmazlar. Allah diyor benden başka kimse bilmez bunu. Bu adamlar hayır biz de biliriz diye kitap yazmaya kalkışıyorlar. Kur'an bunlardan şikayetçi olacaktır. Ezberlemişler bakınız. Hafızdır biliyor musunuz? Ezberlemişler ama nasıl ezber? Tefekkürden uzak, tedebbürden uzak. Onu hadislerle anlaman gerekir. Peygamberi bir anlayıştan uzak. Papağanlar gibi ezberlemek neye yarar kardeşim? Değerli kardeşlerim, 10. olarak Kur'an'ın koyduğu sınırları aşmamak. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, hudutlardır. Bunlara sakın yaklaşmayın diyor, Bakara suresi 187'de. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Onları çiğnemeyin. Kim Allah'ın hudutlarını çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Bakara 229. Yine bir ayet. Kim Allah'a ve onun resulüne karşı gelir ve onun hududunu çiğinerse Allah onu ebedi kalacağı ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Rabbimizin çizdiği hudutlar ne demek? Acık burada, burada da biraz izah yapmamız gerekiyor. Ne demek Allah'ın çizdiği hudutlar? Allah bir şeyler anlatır, anlatır. Ardından der ki bak bu benim koyduğum huduttur bunu aşma. Haramlar. Öyle mi? Yani bu ayetlerin siyak bakından anladığımız kadarıyla Ramazan gündüzlerinde ve mescitlerde itikafa girdiğinizde kadınlarınızdan uzak durun. Bu bir sınırdır bakın. Bu hududu aşmayın. Zinaya yaklaşmayın. Hırsızlık yapmayın, faiz yemeyin. Bunlar Allah'ın çizdiği hudutlardır, hududu aşmayın, sınırı aşmayın. Yani onuncu olarak da kardeşlerim Allahu Azze ve Celle'nin kitabında çizilen hudud, çizilen sınırları aşmamamız Kur'an'ın üzerimizdeki haklarından bir tanesidir. 11 İnsanları hidayet rehberi olan bu kitabınıza davet etmeniz onun sizin üzerinizdeki hakkıdır. Yani Kur'an'a davet edeceksiniz. allah Azze ve Celle kafirlere boyun eyve kafirlere boyun eğme ve bununla yani bu Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihad et. Yani Kur'an'la mücadele et. Neyet? Yani götür kafasına bump! Vur kafasını kır mı? Yani büyük kitabı al kafasına. Hatta böyle sivri yeriyle vur öldür mü? Böyle mi anlayacağız? Nasıl cihad edeceğiz kitapla? Onu önce güzel öğreneceğiz. Ondan sonra onun ortaya koyduğu delillerle öyle mi? Mücadele edeceğiz. Dini konuşuyor isek قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُ kuntum كُنْتُمْ Allah Kur'an'da diyor ki davanızda sadık iseniz delil getirin. Kur'an'la mücadele ediyorsun bak. İşte biraz önce Davut kardeşimiz dedi ya ki bir peygamberin anne ve babası nasıl olur da cehennemlik olabilir ki? Hemen Kur'an'ı Kerim'de İbrahim'in babasını getireceksin. Öyle mi Davut'cuğum? Lut'un karısından misal vereceksin. Nuh'un oğlundan misal vereceksin. Ve bununla mücadele edeceksin herkese karşı. Veya nasihat edeceksin. Nasihat da bir cihattır, mücadeledir. Bak Ahmet, Mehmet, Davut, Hasan, Hüseyin neyse Rabbimiz kitabında bakın böyle buyuruyor. İnanmamız gereken bu olmalıdır. Çünkü bunun sınırlarını aşmamamız lazım. Emirlerine uymamız lazım. Onun direktifi doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Evet. Evet. Kafirlere asla boyun eğme ve bu Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihad et. Ayet Furkan Suresi 52. Yine kardeşlerim, sen hikmet ve güzel öğütle Rabbinin yoluna davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Yani Kur'an-ı Kerim'i elinize alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu ve ayetleri okuyarak kitabınızla mücadele ediyorsunuz. Ve unutmayınız ki, mücadelenizde size en fazla güç ve kuvvet verecek olan Allah'ın kitabıdır. Onun delillerini ortaya koydunuz mu, herkesin işi biter. Herkesin işi biter. Yani delil Kur'an'dan geldiği zaman iş biter. Allah böyle diyor. Bitti. İçinizde hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk olsun. İşte onlar felaha hayrenlerdir lah bulmak isteyenler bunu yapacaktır kardeşlerim değerli arkadaşlarım hazır söz açılmışken bu ümmetin kitaplarına karşı olumsuz tavırlarından bir iki tane misal verelim ondan sonra dersimiz son bulsun yani buraya kadar anlatmaya çalıştığımız şeylerin yanı sıra bir de bu ümmetin kitaplarına karşı olumsuz tavırları var Bunlardan da inşallah bahsedersek faydalı olacaktır. Çünkü birçoğumuzun da şahit olduğu gibi bu ümmet içerisinde kitaplarının gaye ve hedefini zedeleyen o kadar çirkin şeyler var ki. Yani şeytan onlara, <gülüyor> affedersiniz sağdan yaklaşarak kitapları hakkında gayri İslami uyduruk mukaddesatlar kafalarına yerleştirir. Kur'an'ın gaye ve hedefini saptırarak onu sanki ölülerin kitabıymış gibi öncelikle Kur'an ile alakalı bu fikri onların kafalarına sokmuştur. Bu ne yazık ki kardeşler, bu ne yazık ki bu ümmetin kitaplarına karşı olumsuz bir tavırlarıdır. Yani şeytan, kitap güya mukaddes bir kitap, dolayısıyla aman ha onu sakın abdestsiz okuma veya efendim göbeğinden aşağı tutma şeklinde şeytan bu konuda ona bir takım resmiyet, bir takım protokol efendime söylüyorum uyguluyor, uygulatıyor ki kitabı eline alması zorlaşsın. Her zaman misal verdiğimiz gibi 40 yaşındaki bir bayanı düşünün, 40 yaşındaki bir bayanın hastalık dönemi ne kadardır? Beş gün, o altı gün hasta olsa ayda ne yapar? Yaklaşık altı yedi sene yapar biliyor musunuz? Altı yedi sene. Hani derler ya, heticeye değil neticeye bak. Diğer bir ifadeyle olaylar neticeleri itibariyle değerlendirilir. Şimdi böyle bir neticeyle düşünün kırk yaşındaki bir insana kadın olsun erkek olsun bu kadar bir zaman dilimi içerisinde Kur'an okuma yasağı koyuyorsunuz. Böyle bir yasak koyuyorsunuz. Halbuki kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle kitabında olsun, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünneti seniyesinde olsun, böyle bir yasaktan bahsetmemiştir. Abdestten bahsederken biliyorsunuz abdest Kur'an-ı Kerim'de geçer. Aklen meseleye yaklaşacak olursanız bir insanın öncelikle abdesti öğrenmesi için bile neyi eline alması lazım? Davut niye Kur'an'ı eline alması lazım? Çünkü abdestin tarifi orada abdesti öğrenmek için bile öyle mi? Kur'an'ı elimize almamız lazım. Abdesti oradan öğreneceğiz çünkü. Aldık Kur'an-ı Kerim'i elimize <gülüyor> Maide suresinde bize Rabbimiz diyor ki namaza kalkacağınız zaman yani Allah namaza kalkacağınız zaman abdest alın derken oraya nereden biz hemen sokuşturduk? Bir de Kur'an okuyacağınız zaman bunu nereden çıkardık? Bakınız. Allah diyor ki namaza kalkacağınız zaman. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha net bir ifadeyle diyor ki bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Bana ancak innama hasır sıgası vardır Arapçada. Ehlince malumdur ki innama hasır sıgası sadece ve sadece Namaz içindir. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi. Bu sözü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, affedersiniz tuvalete giriyor çıkıyor, yemek getirildiğinde hemen su falan getiriyorlar. Ya Resulallah abdest almayacak mısınız? Hayır ben namaz kılmayacağım ki diyor. Ben namaz kılmayacağım ki diyor. Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi diyor. Şimdi burada şüphelere yer vermemek veya aklımıza gelen soruların cevabı için e hocam senin herhalde şu ayetten haberin yok mu? Vaka suresindeki bir ayeti celile ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. E bak dersimizin baştan beri konusu neydi? Ayetlerin üzerinde tedabbür, tefekkür ile durmamız lazım. Ona temizlenenlerden başkası dokunamaz. Ayetinin üzerinde durduğunuzda, siyakı ve sibakını göz önünde bulundurduğunuzda oradaki kitaptan kastın levh-i mavhus. Temizlenenlerin ise melekler olduğu söyleniyor. Karineleriyle beraber olayı incelediğiniz zaman kardeşler, ki zaten ayetin nuzul sebebi Mekkeliler Peygamber'e şeytanların vahiy getirdiğini söylüyor. Vahiy getirdiğini söylüyor. Yine bir yerlerden haber geldi mi? O kitabın Allah katında temiz bir kitap olduğunu, ona meleklerden başka kimsenin yaklaşamayacağını, oradan bir haber getirmeyeceğini. Ayetin uzun sebebi bu zaten. Onun için ona temizlenenlerden başkası dokunamaz ayeti cellesinin anlamı levh-i mahuzdaki kitaba meleklerden başkası dokunamaz. Hatta İbni Kesir'in tefsirine bakarsanız, bu ayetin tefsiriyle alakalı rivayetlere bakarsanız, o kitap levh-i mahuzdaki kitaptır, temizlenenler meleklerdir. Ama sizin yanınızdaki kitaba ise kafir, müşrik, münafık, mecusi de el sürebilir diyor. Mümin de el sürebilir diyor. Herkes el sürebilir. Şimdi tefekkür dedik, tevedbür dedik. Dalalette olan, azmış, sapmış, kafir, müşrik bir insana hidayete gelmesi için uzatacağınız, okumasını isteyeceğiniz en güzel şey Kur'an olmalı öyle mi? Siz bu adama, hele abdest al da ben sana bir kitap vereyim de oku deseniz. Güler de mi ya bu adam? Abdest ne diyecek ya? Vay rola. Benim elim temizleyecek. Yani adama abdest al ben sana bir kitap verelim de oku. Çünkü bu kitap öncelikle elini alıp okuyacağı kitaptır. Tevhidten bahsediyor. Siz bu tip bir insana abdest al da sana bir kitap verelim de oku. Diyemezsiniz. He? Yani kaldı ki Allah Resulü döneminde böyle bir şey yoktu. Peygamberimiz Hırakluysa oraya buraya mektuplar gönderirken öyle mi? Ayetler yazılıydı içinde. Gelin sizinle bizim aramızdaki olan ortak bir kelimeye. Bunlar hep ayetler, bakınız ayetleri yolluyor onlara. Demiyordu ki şeylere, katiplere veya efendime söyleyeyim ulaklara, ulaştırıcılara demiyordu ki gidin onların yanına önce onlara bir abdest alsınlar sonra bir, verin bunu bir okusun demiyordu. E efendim o zaman işte ee, kitabın tamamı bir arada değildi. Yani Kur'an'ın tamamına abdest alarak el sürmemiz gerekir. E Kur'an o zaman bir arada değildi ki. Kur'an'ın hepsinin bir arada olmadığı bir kitap ki o zaman mevcut değildi parça parçaydı. Böyle bir kitap piyasada yok. Allah Resulü nasıl diyebilirdi ki Kur'an abdestsiz olarak dokunamazsınız? Böyle bir şey yok kardeşim. İleri sürdükleri zayıf uydurma şeyler. Dolayısıyla Allah'ın kitabı hakkındaki bu ümmetin saplantılarından biri de budur. Olumsuz tavırlarından bir tanesi de budur. Netice itibariyle kitaba bir değer değildir bu. Kitaba değer vermek değildir. Kitap yastık gibi kafamın altında olabilir. Bu benim ona değer verdiğimi. Gözüm açılır açılmaz onunla haşır neşir olacağım. Bunu ben böyle düşünürüm. İslam böyle sever. Arapların geneli bir bakarsanız böyle yapar. Ama siz Türkiye'de Kur'an kafanızın altında mescitte şöyle bir uzatın bakayım. Dekme tukatısı kapıya atarlar. Sapık mı ne lan bu? Kur'an'ı yastık etmiş. Bakınız. Halbuki halbuki harika bir olay. Kur'an'la bu adam içli dışlı. Göbeğinden aşağı tutamazsın. Yok şöyle yapamazsın, böyle yapamazsın. Yani kitabın ve sünnetin Allah'ın ve Resulünün tanımadığı bir takım kutsiyetler tanırsanız olmaz kardeş. Kaldı ki sen onun adına kutsiyet diyorsun. Birincisi bu kardeşlerim. Kur'an her halükarda da okunur. Cünüp de okuyabilir, hayızlı da okuyabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her haliyle Allah'ı zikrederdi diyor. Açın Buhari özellikle bir bap açmış bu konuda biliyor musunuz? Abdestsiz Kur'an okunacağı da dair. Bu sefer ileri geri konuşmalar ortaya atılıyor. Efendim diyor tamam okunabilir ama ezbere okunabilir. Kağıttan okunmaz. Yani şöyle okuyabiliyorsunuz ama şöyle okuyamıyorsunuz. Böyle çekeceksin okuyacaksın. Böyle eli değdirdim okuyamaz. Yani şimdi akli yanaşıyorlar. Sen akli diyorsun ki ya şimdi kağıda mı saygı? Saygı kağıda mı affedersiniz? Yani taharetleniyorlar kağıtla insanlar. Kağıda saygı değil kardeşim. Kur'an'a saygıdır. Kur'an okuyorsun. Allah Resulü böyle bir şey demiş mi? Allah Resulü abdestsiz Kur'an okumuştur. E Resulullah ezberinden okumuş diyor. Malik'in muvattasında Beyhaki'de bir rivayet var. Ömer radıyallahu Kur'an okunan bir meclisten kalkıyor gidiyor tuvalete ihtiyacını gideriyor geliyor Kur'an okumaya başlıyor. Ey müminlerin emri siz abdestsiz olduğunuz halde Kur'an mı okuyorsunuz? Sahabe olmayan diğer insanlardan artık okuduğu ayetten mi yanlış bir soru soruluyor. Ömer ne diyor? Diyor ki abdestsiz Kur'an okunmayacağını size kim öğretti? Müseylemetül Kezzap mı? Yalancı peygamber mi? Bakınız kardeşler olayları tefekkür, tedebürle incelememiz gerekir. Ömer herhalde te'ihirul beyanu anil vaktil haceti la yecuz bu kuralı Ömer hepimizden daha iyi biliyordu. Yani ihtiyaç anında beyanın tehiri caiz değildir. Ömer bu kuralı hepimizden daha iyi biliyordu. Yani Ömer orada şunu derdi. Derdi ki, abdestsiz Kur'an böyle ezbere okunur. Yani o ele alarak okunmaz. Böyle bir izah yapardı Ömer. Ama böyle bir izah hiçbir yerde yapılmıyor. Onun için kalkıp da kendi kafamıza göre efendime söyleyeyim. Abdestsiz Kur'an ele alamazsınız. Ayetlerini okuyamazsınız. Açın her hadis kitabını her cildinde en azından bir tane ayet bulursunuz. Öyle mi? Peki onu da okuyamayız. Şimdi Akli yanaşıyorsunuz, mantıklı yanaşıyorsunuz şimdi. Hadisler de vahiydir. Öyle mi? Onun için, He. Onun için böyle kapalı, müphem hakkında böyle açık net, sari delil olmayan şeylerle yasak koymak Allah korusun. Allah Resulü her haliyle zikrederdi. Hayızlı kadının Kur'an okumasında bir beis yoktur. Cünübün Kur'an okumasında bir beis yoktur. İbni mi? İbni Abbas'ın sözü. Açın Bukhari'de yazıyor bunu. Yani biz bunları tevil ediyoruz. O yanı bu yanı, efendime söyleyeyim, ezbereydi, kağıttandı, ortalığı karıştırıyoruz. Bu Kur'an hakkındaki olumsuz bir tavrıdır ümmetin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ondan sonra Kur'an'ın yine gayesini, hedefini şaşırttığımız olaylardan bir tanesi de bunun ölülerin kitabı oldu. Yani Kur'an'ı okuyoruz, ölülere fakslıyoruz sevabını. Veya koltuğumuzun altına alıyoruz, kabirlere gidiyoruz. Veya efendim bir cenazeye gidiyoruz, okuyoruz. Peki bunun delili nerede? Nerede var? Ya kötü bir şey mi yapıyoruz ki? Ya kardeşim, sana soru soruyoruz. Peygamber böyle bir şey yapmamışsa kötü bir şey yapmış peygamber. Yani var olan bir şey yapmamış. Ümmetine örnek olmamış. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size cennete yaklaştıracak her şeyi anlattım diyor. Cehennemden uzaklaştıracak her şeyi anlattım diyor. Eğer bu bize sevap kazandıracak bir şeyse bu peygamberin anlatısı içerisinde olması lazım. Var mı bu? Yok. Bunu nereden çıkardın? Ya siz Kur'an okumaya karşı mısınız? Ya Kur'an okumaya karşı değiliz de Kur'an okuyup ölülere yollamana karşıyız. Ben şimdi tuvalete girerken Fatih'e okusam sen de bana desen ki hikmetçiyim, cık. tuvalete girerken Fatiha mı okunur? E ben de desem ki hikmete sen şimdi Kur'an okumama karşı mısın? Yerinde bir şey olur mu bu kardeşim? Olmaz. Tuvalete gireceğin zaman, yapman gereken belli, çıkaracağın zaman yapman gereken belli. Tamam mı? Yemeğe başlamadan önce üç ihlas bir Fatiha okuman lazım desem, Yemeye başlayacağı zaman peygamber bunu neden yapmadı arkadaşım ya? İşte bidat budur yani yapacağın. Kur'an okumak bidat değil. Kur'an'ı o şekilde bir sünnet haline getirmeniz bidat olmuş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar kabir ziyareti yaptı. Neden kabirlerde Kur'an okumadı? Bir tane delil bulabilir misiniz? Bunu bulamazsınız kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabre gittiği zaman Esselamu aleyküm ya ahle addiyar minel müminine vel muslimin ve inne inşaallahu bikum lahigun nes'elullaha lene ve lekumul afiyet. Bunu okudu. Allah'ın selamı burada yatan mümin ve müslimlerin üzerine olsun. Allah dilerse yakında biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bizlere ve sizlere afiyet ve mağfiret dileriz. Peygamber bunu diyor. Allah'ın bu ümmet için örnek ve önder olarak gönderdiği insan bunu diyor. Ondan sonra onun hanımı Ayşe validemiz, ya Rasulallah, ben Kabir ziyareti yapacağım. Orada ne yapmam lazım? Sorusuna Peygamberimiz aynı dua'yı öğretiyor, bakınız. İhtiyaç anında beyanın tehridi caiz değildir. Yani orada bu duayı da okursun, Kur'an'da okuyabilirsin demiyor bakın. Yani kendisi yapmadığı gibi kardeşler sahabesinden de böyle bir şey yapan yoktur. E o zaman nereden çıkardın kardeşim bunu? Yani bunun sevabının ölüye ulaşacağını nereden çıkardınız? E öğlen namazının şu son iki rekatının sevabını ben dedeme yollayayım. Bir şey bir şey Ama biraz önce Kur'an okudun, o da sana kalmaz. Yani bunlar hep akli şeylerdir. Kaldı ki buna girmeden önce diyoruz ki peygamber böyle bir şey yapmış mı? Yapmamış. Sen de yapma kardeşim. Ha sen Kur'an yoluyla sevap kazanmak mı istiyorsun? Öldükten sonra. Evet ben sevap kazanmak istiyorum. O zaman insanlara Kur'an öğret. Yani senin defterinin açık kalan sayfalarından bir tanesi de nedir? Hayırlı ilim, öğrettiğin ilim. Hadi, hadiste söylüyor, Kur'an öğret. Her kim hayırlı bir çığır açarsa o çığırdan onun defterine yazılacaktır. Kur'an öğret. insanlara Kur'an al hediye et. Kur'an'ı öğrettiğin insan okudukça sana yazılır. Al ona Kur'an hediye et. Kur'an yoluyla sevap böyle kazanabilirsin. Ama okuyup da bunu yollamanız bu sünnette olan bir şey değildir. Bu Kur'an hususunda bu ümmetin arızalı tutumlarından bir tanesidir kardeşler. Yoktur, bayağı güzel anlıyorsun sen. Ruhuna neye hediye ediyorsun? Tamam işte, nereden çıktı? Sormamız lazım bunlara. Yani size, burada her söyleneni yutun demiyoruz kardeşim. Delilleri varsa alın, başka yerlerde de delil isteyin. Peygamber döneminde böyle bir şey yapılmış mı? Bunu soracağız. Yani Peygamberimiz Kur'an'ı en iyi okuyan değil miydi kardeşim? Peygamberimiz böyle bir şey neden yapmadı? Sahabesini en iyi düşünen insandı. Öyle mi? Okuyup da neden onlara yollamadı? Çok sevdiği insanlar bunlara yollayabilirdi. Neden Peygamberimiz böyle bir şey yapmadı? Kabir ziyareti yapıyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden orada okumadı bunu? Sahabeler neden böyle bir şey yapmadı dediği gibi? Yaptı diyen varsa telil getirir. Neyse şunu bir hallederiz de yemek işine sonra geçeriz. Bakınız en fazla en fazla Yasin suresini ölüleri okuyorlar. Yasin suresi 69-70 Biz ona yani Muhammed'e şiir öğretmedik. Ki ona yaraşmaz da. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Ki onunla diri olanları uyarsın. Ölüleri değil kardeşim. Ki onunla dirileri uyarsın diyor. Yasin 69-70 kardeşi. En fazla ölülere okunan sure. Allahu Azze ve Celle burada ona indirdik ki, Muhammed'e biz bunu indirdik ki dirileri uyarsın. Adam almış gitmiş ölüleri uyarıyor. Ya Kur'an'da yaz işte zinaya yaklaşma yazıyor, faiz yeme yazıyor öyle mi? Namaz kıl yazıyor, zekat ver yazıyor. Haç bilinen aylardadır diyor. lan adamın ne işi var namazına niye yazına haççına? Adam ölmüş. Adam gitmiş Fatiha ok okuyor. Ya Cenabıdır ve ya aynı diyor. Yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım bekleriz diyor. Bakın. E diyor biz onu ona demiyoruz ki. Lan ona demiyorsan git başka yerde o zaman oku. Orada işte kabre okuyorsun sen bunu. <gülüyor> yazarlar. <gülüyor> Ruhuna Yazarlar. Ruhuna Fatiha e da yazarlar. Gemiklerine de Yasin yazarlar. yazarlar bak. Koçlar, bunu yazarlar. Bunu sizden önce herhalde hepimiz okumuşuzdur. Yani mezarlıklara girdiğiniz zaman Hüvel Bâkî, El Fatiha efendim şudur. Bunlar yazarlar. bu Halbuki bak mezar üzerine yazı yazmak da yasak. Bu da yasak peygamberin diliyle. Onun için yavaş yavaş, trafoyu patlatmadan şöyle yavaş yavaş öğrene öğrene gidelim. Önce bu Kur'an ayetini kafamıza koyuyoruz. Hani dedik ya başta ayetleri güzel okuyacağız. Tedefür, tefekkür ile. Allah Allah. burada yani bu şiir gibi lülülülülü okunacak bir kitap değilmiş. Bak biz ona şiir öğretmedik diyor. Ona yakışmaz da diyor. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'andır. Yani Kur'an bir öğüt. Ölü öğüt alabilir mi kardeşim? Ölüye öğüt veremezsiniz. Ölmüş gitmiş tabi ki. O bir öğüttür. Rehberdir. Başka ayetlerde anlatıldığı gibi o muttakiler için, takva sahipleri için bir rehberdir Kur'an. Devam ediyor ki onunla diri olanları uyarsın diyor. Ayetin üzerinde kafa yoracaksınız. Ha demek ki bu kitap diriler için. Onların uyarılması için. Kalk namaz kıl kardeşim. Allah Kur'an'da namaz kılmayanlara bak ne diyor. Zinaya yaklaşma. O çok çirkin bir şeydir. Bak Kur'an'da bunu söylüyor. Yani az önce dedi, Kur'an'la mücadele edeceğiz. Onlara karşı. Sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Ölülere, efendim dirilerin kitabını ölülere okuyorsun. O mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdi ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri de ondan öğüt alsınlar. Aklı gitmiş ahı gitmiş, vahı gitmiş, ruhu gitmiş, bir cesedin başına oturmuş, ona öğüt vermeye çalışıyor. Ona öğüt veriyor arkadaşım. Budur yani. Açık akıllı olmamız gerekir. Ondan sonra, ya hocam işte sen akli mantıklı yaklaşıyorsun ama. E tamam hadi nakli yaklaşalım. Peygamber yapmış mı böyle bir şey? Yapmamış. O zaman ölüleri diriltecek işledikleri amelleri ve geride bıraktıkları eserleri yazacak olan elbette ki biziz. Yasin suresindeki bu ayeti celile gereği ölüleri diriltecek işledikleri amelleri ve geride bıraktıkları eserleri yazacak olan biziz. Ölen bir insan geride bir eser bırakırsa ancak böyle sevap kazanır. Geride nasıl bir eser bırakır? Sadakayı cariye, faydalanacak ilim, birilerine Kur'an öğretmiş işte böyle ecir kazanabilir böyle ecir kazanabilir kim güzel bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı vardır bu da bir ayettir bakınız kim güzel bir işe aracılık ederse onun da o işten bir payı vardır Kur'an öğrenmeye aracılık yaparsınız size de bir pay verilir kardeşler size de bir pay verilir sünnetten de bir iki delil zikredeyim değerli kardeşler Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki şeytan içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar diyor. Ayetleri düşünerek okuduğunuz gibi hadislerin üzerinde de kafa yoracaksınız. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki şeytan içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Ne demek şimdi bunun üzerinde duralım bakayım. Ne demek istiyor? Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki şeytan içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Kabirde Kur'an okunmaz. Evlerinizde de Kur'an okumayıp da kabir haline getirmeyiniz. Kur'an okuyunuz işte de diyor. Evlerinizde Bakara suresini okuyunuz. Oraları kabirlere çevirmeyiniz. Bu da ikinci bir rivayet. Bak bunun üzerinde de kafa yorarsanız Kur'an okursunuz. Kur'an okursunuz. Aynen evlerinizde Namazlarınızın bir kısmını kılınız, oraları kabirlere çevirmeyiniz hadisi var. Hatırlarsanız kabirde namaz kılınmaz. Kabirlerde namaz kılınmaz. Onun için evlerinizde kabir haline getirmeyiniz diyor. Ve en son bir bab değerli kardeşlerim Kur'an hakkındaki bu ümmetin olumsuz tavırlarından bir tanesi de onu geçim kaynağı yapmalarıdır. Onu geçim kaynağı yapmalarıdır. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okuyun, onunla amel edin, onu geçim kaynağı yapmayın diyor. Onunla amel edin, onu geçim kaynağı yapmayın diyor. İkinci bir hadis, kim Kur'an'ı okur da onunla insanları sömürür ve onların mallarını yemeye vesile edinirse, kıyamet gününde yüzünün etleri dökülmüş olarak Allah'ın huzuruna gelecektir. diyor. Kur'an'la insanları sömürenler var. Yine bakınız, her kim Kur'an talimine karşı ücret alarak Ücret olarak bir yay alırsa ateşten boynuna bir gerdanlık takmış gibidir diyor. Kur'an talimine karşı. Yani insanlara Kur'an öğretmek için para alırsanız veya herhangi bir şey alırsanız bu sizin için bir ateş olur diyor. Allah razısin öğreteceksin. karşılıklı. Şimdi Kur'an kursuna oraya birisini tutturursun Dersin ki senin maişetin bana ait. Sen burada insanlara ilim öğret. Ya onların maişetini sen verirsin. İmamlar ayrı. Şimdi Kur'an'ı önce bir anlayın soru içerisinde soru çıkmasın. Yani insanlara Kur'an öğretmek için özel bir yer açıp işte para kazanmak, geçim kaynağı yapmak Kur'an'ı yasaklanıyor. Bilmem. Düşün taşın. Ne oluyor? Kur'an kurslarında Allah rızası öğretsinler. Zaten Kur'an kurslarında bir sürü para topluyorlar. Yani para topluyorlar. Yani orada yerler içerler Allah'ın kitabını okurlar. Ben burada onlara Kur'an öğreteceğim diye öğretmenim. Gel adam oraya. Bunu yasaklıyor İslam. Ben ayet ve hadis söylerken sen hala onları bana delil gösterirsen hangi delil daha ele alınır kendisine itibar edilir? Ayet-Hadis diyorum ben. Onlar ya beni ne ilgilendirir? Ben şimdi burada size Kur'an'ı öğretiyorum, eee? 10'ar yoksa öğretmem. Cuma'lık vardı bize. Cuma'lık Cuma'lık Cumadan cumaya işte bir lira elli kuruş para götürürdük. hoca Cuma'lı kalırdı bak. Bizim onlardan haberimiz yoktu. Ama bak yasak. Bazıları vardı almazdı bakınız. Allah rızası için derdi. Bize düşen kardeşim Allah Resulü'nün dediğine bakmak. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Hayırlı ol. Sen onu geçim kaynağı ediyorsun? Ve en son olarak burada karıştırılan bir husus var. Rukye olarak Bakara Suresi'nin Fatiha Suresi'ni okuyup da koyun alma meselesini hatırlıyor musunuz? Soru olarak belki sorarsınız veya efendime söyleyeyim aklınıza gelir. Şimdi şu hadisi de bir okuyayım da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her kim Kur'an okursa karşılığında Allah'tan dilesin. Çünkü ileride bir takım kavimler gelecektir ki Kur'an'ı okuyacaklar ve bunu vesile ederek insanlardan de diyor. Allah bak. hadisi. Mescitlerimiz ve Kur'an yazılarını süslerseniz yok olur gidersiniz. Allah bak var. Biraz önceki o meselede hatırlarsanız Allah Resulü'nün bir yere yolladığı bir Topluluk. Aç kalıyorlar. Yolda bir kafir bir kavmin yanına uğruyorlar. Ve onlardan bir şeyler istiyorlar. Yiyecek falan vermiyorlar onlar. Onlar da vermiyorlar. Yanlarından ayrılıyorlar. Geliyorlar bu tarafa, konaklıyorlar. Aradan biraz zaman geçiyor. Onların meliklerini Krallarına hemen bir akrep sokuyor veya bir haşere sokuyor. Hemen buna kimin faydası olur olmaz kendi aralarında kimse bulunmuyor işte Allah edecek ya. Biraz önce yanımıza uğrayanlar işte ileriye konakladılar onlarla belki onlar arasında kralımıza yardımcı olacak ağamıza paşamıza yardımcı olacak biri olabilir. Gidiyorlar oraya o geliyor diyor ki şu kadar koyun verirseniz yardımcı oluruz. Allah Resulü diyor ki bir kavmin kendilerine gelen misafirleri ağırlamaları vaciptir. Şayet misafir etmezlerse o misafirin kendisine takdim edilecek kadar hakkını alması caizdir. Bu hadisle diğer hadisi yan yana getirdim mi? Onlar üzerlerine haklarını aldılar orada. Kur'an okuyarak ücret kazanmadılar. Hadisi hadisle izah ederseniz gördünüz mü işte Allah öyle yapar. Biz hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyoruz. Allah öyle yapar. Ayağına biri hayvan sokar ondan sonra gelir onlardan medet umarlar. Haklarını Allah öyle alır onlara verir. Bunun izahı da ancak böyle olur kardeşler. Hulasa-yı kelam. Allahu azze ve celle bizlere hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin ve yine bizlere batılı batıl bilip ondan ictinab eden kullarından olmamızı nasip etsin. Ve hasreten bugünkü dersimizle alakalı kitabımızın üzerimizde ne hakkı varsa onu yerine getiren basiretli kullarından olmamızı nasip etsin. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in